Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhabalar, Günaydın herkese. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programındayız. Bu da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına hazırlıyor ve sunuyoruz programı. Ben Melek Nur Dudu. Bugün bir telefon konuğum var. Ee, Kübra Köprülüoğlu Aşanlı. Hoş geldin Kübra. Merhaba, hoş bulduk. Ee, kendisi şu anda bir köyde yaşıyor tam zamanlı. O yüzden e, telefonla bağlanmayı uygun gördük İstanbul'lara kadar gelmemesi için. Nasıl gidiyor hayat orada? İyi gidiyor, yoğun. Kara kışı yaşıyoruz şu an tam olarak. Biraz kurak geçiyor oluyor. Hmm. Kar pek yok, yağmur pek yok. Ee, umarım düzeltecektim ki. Neredesin Abi sen? Soğuklar şu? ve don var. Bayram, işte Bayram içtesin. Bayram için hmm. bir köyündeyiz. Hmm. Dağ köy burası. Biraz yukarıda bir köy. Hmm. Ova'da değiliz. Bir. Dolayısıyla daha soğuk ve daha kıysel aslında. Daha da ufak bir köy. Hmm. Nüfusu çok az. 18 hane var burada yaşayan hı hı. güzel bir görüş Oraya sakin bir hayat var mutlusunuz iyi evet. <gülüyor> ee, kübra grafik tasarımcı değil mi doğru evet. söylüyorum tabiri Aynen. kelimeyi ee, senin yeşil gazetedeki yazıların iki tane yazın var sürdürülebilir bir grafik tasarım için neler yapabiliriz biri Diğeri de bakterilerle ayrışabilen malzemelerden obje ve malzeme tasarımı başlıklı. iki tane yazım var. Bu yazılardan yola çıkarak aslında çok da sık konuşmadığımız bu ekolojik hayatın birazcık da tasarım tarafı, daha aslında reklamlara, malzemelere de konu olan tasarım tarafını konuşmak istedim. Öncelikle bir seni tanıyalım. Nasıl yaşıyorsun, neler yapıyorsun? Oradan da aslında senin fikirlerini merak ediyorum. Ben grafik Sen de söylediğin gibi Marmara Güzel Sanatlar mezunuyum. İstanbul'da yıllarca ajanslarda çalıştım. Daha sonra eşimle beraber e, kırsala yerleştik. Yaklaşık 6 yıldır da kırsalda yaşıyoruz. Hmm. Önce deniz kenarındaydık, şimdi dağa çıktık. 6 e, yıldır da kendi tasarım stüdyomuzu aslında kurduk. E, kırsalda bir tasarım stüdyomuz var diyebiliriz. Hmm, ne güzel. E, bu Sürdürülebilir grafik tasarım ve aslında genel olarak tasarım ama ben bugün grafik tasarım özelinde daha çok konuşmak istiyorum. Çünkü tasarım dediğimizde e, konu fazla geniş hı hı. bu kadar kısa sürede aslında verimli bir konuşma olmayacaktır. Tabii ki mutlaka. grafik tasarım bölümünde biraz konuşmak istiyorum. Hı hı, lütfen. E, sürdürülebilir grafik tasarım nedirin öncesinde? Aslında grafik tasarım nerede daha çok hayatımızın içinde var mı? Nerede e, görüyoruz, ne kadar sıklıkla karşılaşıyoruzum? kısaca ve özetimi geçersek her yerde gördüğümüz e, bir alan aslında tasarım alanı, grafik tasarım. Yolda yürürken işte, caddelerin, sokakların isimlerinin yazdığı tabelalardan tutun, hı hı. televizyon programlarının aralarındaki reklamlara, gazete e, tasarımlarına, okuduğumuz kitabın kapağı, içindeki dizgi vesaire bunların tamamı aslında grafik tasarım ürünü. Hı hı. Bunların sürdürülebilirliği konusuna gelirsek eğer Aslında bu da biraz dallı budaklı bir konu Ben şöyle öncelikle ele almak istiyorum bunu Birincisi bunun eğitimini alan yani grafik tasarımın eğitimini alan öğrenciler açısından İkincisi tasarımcılar Üçüncüsü de genel olarak hı hı. E, ürün satın alan e, yaşayan hı hı. Hepimiz standart, Hepimiz insan olarak bizler açısından ele almak Tüketici diyebilir ee, miyiz öğren... ona peki yoksa e, yanlış bir tabir Uyamadım. mi olur? Tüketici diyebilir miyiz ona üçüncü segmente yoksa yanlış Diyebiliriz bir Diyebiliriz ama tüketici dediğimiz zaman çok reklamcı diliyle konuşuyoruz. Ha, evet onu istemiyorum. Ben <gülüyor> e, bunu pek doğru bulmuyorum. Tamam peki süper. <gülüyor> Yaşam felsefesi olarak. <gülüyor> Bence tüketici olmamalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bunu e, tüketici değil de satın alıcı diyelim. Yani tamam. son itibariyle hepimiz bir şeylere ihtiyaç duyduğumuzda takasla ya da para karşılığında bir şeyleri satın alıyoruz aslında. Hı hı. Bunu böyle tanımlıyorum dolayısıyla ben. Hı hı. E, şimdi öğrenciler açısından nasıl değerlendirmek lazım? İlkemizde bu konuda bir eğitim yok henüz. Müfredatlara böyle bir şey girmiş değil. Hı hı. E, bu nasıl olabilir? Bunu konuşursak eğer... Hı hı. Sürdürülebilir gavita tasarım dediğimiz şey aslında şudur. Bir ürünün diyelim ki bu bir kitap olsun. Bu kitabın tasarımı yapılacaksa bu kitabın ebatlarını doğru belirlemek. Bu doğru belirlemekten kastettiğim şey de bu. Nedir? Daha az kağıt israfı sağlayacak şekilde daha okunur halde puntoları seçerek fontlarda hı hı. E, kitap kapağının kalınlığında mesela Kağıt ne kadar kalınlaşırsa aslında o kadar malzeme gider buna. Hı hı. Dolayısıyla bu da bir tüketimdir. Hı hı. Yani bütün bunları sorgulayarak tasarım yaptığımızda sürülebilir, işte Doğaya daha az zarar veren bir hı. üretime başlamış oluyoruz. Adım atmış oluyoruz. Hı hı. Bunun üretim sürecindeki matbaalar örneğin. Ülkemizde maalesef henüz yaygın değil. Belki de hiç yok diyebiliriz. Yani ben şimdi hiç yok demiyorum direkt olarak. Olma ihtimaline karşı ama bildiğin hı hı. kadarıyla... Sık rastlanılan bir şey değil. Sebzelerden üretilmiş matbaa mürekkepleri var. Dünyada kullanılıyor. Neylerden? Sebzelerden Sebzelerden. Ha, mürekkep. Yani soya bazlı. Örnek vermek gerekirse soya bitkisinin baz alarak hazırlanmış. Hı hı. Ama aynı zamanda matbaada kullanılan mürekkepler üretilmiş. Hı hı. Bunlar mesela doğaya daha az zarar veriyorlar. Hı hı. Yani bir tasarımcı olarak bunu seçtiğinizde daha az zararlı bir üretim sürecini devam ettirmiş oluyoruz. Kağıt seçimini yaparken geri dönüşümlü kağıt kullandığımızda eğer yayın evi sahibiysek ya da tasarımcıysek yani bunu önerip bulabiliyoruz. Hı hı. O zaman yine daha az zarar vermiş oluyoruz. E-kitap ee, e seçeneklerini her zaman bulundurarak daha az zarar vermiş oluyoruz. Hı hı. Ee, ambalajlama konusunda da e, bir sürü şey var üretilmiş. Aslında fikirler var bu konuda. Hem ambalajın içerikleri yani malzemeleri daha doğrusu hem de üretiliş şekilleri hem de bunların kullanılıp çöpe atılmaması üzerine geliştirilmiş fikirler. Hı hı. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde yine sürdürülebilir. Yeşil bir tasarım yapmış oluyoruz aslında. Dolayısıyla aslında okullarda eğitim verirken öğrencilere bir proje verdiğimizde Bunları da gözeterek tasarım yapmalarını öncelik eğer ve bunun eğitimini verirsek nasıl yapabileceklerini, neleri sormaları gerektiğini, gereken şeylere doğru karar vermeleri gerektiğini, nedir bu? Her zaman basılı bir ürüne ihtiyacımız olmayabilir. Bunu matbaa ya da dijital baskı kullanmadan da Tanıtımını yapabileceğimiz bir üründür. O zaman hı hı. o yönde işler üretmeye gideriz. Bu da daha az barar vermemize sebep olur. Yani aslında temelde yapmamız gereken şey her konuda olduğu gibi biraz daha fazla soru sormak. Soru sormak, evet. Hı hı. Yani biz soru sormadığımızdan Biraz otomatik işler üretiyoruz. İşte daha havalı görünüyor mesela kalın kağıda bastığımız zaman. Çünkü kırılmıyor, bükülmüyor. Evet. O zaman daha böyle şey duruyor, tok duruyor. İşte zengin duruyor. Evet. <gülüyor> Ama bunlar zarar veriyor aynı zamanda. Dolayısıyla sonu sormak gerekiyor. Hı hı. Tabii yani bunun şey tabii... yaptım, Yok yok galiba. iyi iyi gidiyorsun ee, tabii ben bunun sonradan şey tarafında merak ediyorum sen bu üç e, başlığı açıkladıktan sonra hani bu soruları soruyoruz belki belli tercihler yapıyoruz ama acaba işte bu e, pratikte nasıl işliyor e, oraya da geliriz onu sonra soracağım <gülüyor> sen devam <gülüyor> et <ed>. tasarımcılar <gülüyor> tarafından diyordun en son. Evet, tasarımcılar tarafından da işte bütün bu sorular sorularak bir brief geldiğinde biz brief diyoruz ama bunun aslında konu diyebiliriz adına. Yani Hı. bize bir ürünle alakalı bir konu geldiğinde bu Hı -hı. konuyu iyice düşünüp tartıp zaten tasarım yapıyoruz normalde. Ama bunun yeşil olması, sürdürülebilir olması tarafını da düşünerek yaptığımızda Hı. daha az zararlı yine. Zararsız diyemiyorum maalesef. Hı -hı. Tabii ki. Ama evet. daha az zararlı bir üretim sürecine girebiliriz. Grafik tasarım neden önemli? Bu konuda neden konuşmak aslında önemli? Diğer tasarım dallarının yanında. Çünkü en çok aslında çöp üretilen alanlardan biridir grafik tasarım hmm. maalesef. Hmm, hmm, hmm. Yani kendi alanım ama öyle. Evet. Bunun sebebi de yine aslında az son sorarak alışılmış mecraları kullanmaktan kaynaklanıyor. Hmm. Yani işte hiç kimsenin bakmadığı flyer dediğimiz ufak el broşürleri yapıp sokaklarda hepimiz rastlamıştınız. Çok Durdum, fazla evet. dağıtırlar evet. yerlerdedir onlar. Hı -hı. İşte herkes alır atar. İşte bazı insanlar alır çünkü o dağıtan çocuk bunu dağıtabildiğinde para kazanıyor diye düşünür alır. Hı -hı. Ama ilgilenmediği için çöpe atar. Hı -hı. Bu da bir zarar aslında. Evet o çocuk oradan para kazanıyor ama sonucunda o da çöpe gidiyor. Hı -hı. Almadığımızda belki öbür tarafta üretmeyecek. Bir farkındalık gibi. yaratmış olacağız. Evet şekilde. yani biz de alarak katkıda bulunmuş oluyoruz. Çöpe atsak da karşı bunun çöpe mi gitti, evine mi gitti bilmiyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun gibi çok fazla çöp üretiliyor. Ya da reklamlarda mesela billboardlara işte afişler falan konuluyor biliyorsunuz. Evet evet. Tabii ki. Bütün bunlar haftalık ya da işte en uzunu aylık olarak değiştirilen periyotlarda değişiyor bu kâğıtlar da çöpe gidiyor. Hı hı. Bunların geri dönüştürülmesiyle ilgili mesela ajanslar ya da meslek kuruluşları, grafik meslek kuruluşları var Türkiye'de GMK, işte dünyada bir sürü kuruluş var AIGA vesaire. Bunlar bunlara öncülük yapabilirler aslında. Yani topluluk geri dönüşülmesi Şu an Türkiye'de bu durum nasıl? Yani sence sen daha çok içindesin. Yeterince şey var mı? Bir bilinç var mı yani bu konuyla ilgili? Hiç hiçbir ilgi alaka olduğunu görmüyorum ben. Hmm. Yani bizim zaten biliyorsun bütün Türkiye'de bir sürü olaylar vesaireler olduğu için bunlar biraz da aslında kendimize de kılamıyorum. Gelişmiş ülkelerin ihtiyaçları gibi duruyor. Duruyor ama aslında, aslında değil. değil. evet. Aslında evet. değil. Çok yaşamsal ve e, maalesef aslında gerçekler bunlar. Diğerleri Hı -hı. değil. Yani Hı -hı. bunlar bizim hayatımıza birebir etkileyen şeyler baktığınız zaman. Hı -hı. Hatta öyle örnekler var ki çok basit gibi geliyor. Bazen kendim bile hani bununla ilgili düşünürken şey diyorum aslında çok fazla mı kafa yoruyorum bu konuya ama değil. Hı -hı. Örneğin bir e, bir tane diyelim ki broşür yapıyorsunuz. bu basılacak. Bu broşürün ebatlarına karar verirken kağıtlar tabaka halinde satılıyorlar. O tabakanın ebatları belli. Broşürün ebatlarını, tabakanın ebatlarını göz önünde bulundurarak kaç sayfa olacaksa biraz matematiksel hesap yaparak Hı -hı. şiresiz kağıt ziyanlığı olmadan örneğin Hı -hı. bir hesap çıkarttığınızda ölçü. Hı -hı. O zaman bastırdığınız broşür işte bir bir önceki fikirde bunu gözetmeden bir ölçü belirlediğinizde, bunu örnek olsun diye söylüyorum şu an, e, diyelim ki 3000 bin tane e, şey gidiyorsa e, ağaç, hı hı. öbüründe 5000 tane gidiyor. Hı hı. Arada böyle ciddi farklar olabiliyor. Ciddi bir yani. fark, evet. Ya da işte kullanılan elektrik miktarı inanılmaz azalabiliyor. Çünkü birinde daha hızlı bir üretim söz konusu. Dolayısıyla daha az elektrik tüketimi söz konusu. Yani her şey o kadar birbirine bağlı ki aslında. Hı hı, Biraz hı. deli işi gibi duruyor. Çünkü e... küçük hesaplarmış gibi duruyor ama ha, aslında değil. Aynen, yani. yani o kadar küçük şeyler birleşince o kadar büyük şeyler oluyor ki biraz evet. o yüzden deli işi gibi duruyor. Ama çok önemli şeyler. Çünkü her şeyi etkileyen şeyler. Evet. Yani bu tıpkı şey gibi aslında. Yani. yani hani bir kişi aman bir tek ben dikkat ediyorum ne olacak ki dememek lazım. Hani herkesin kendinde sorumluluk görmesi gerekiyor ki o insanlar toplandığında gerçekten etkili bir sonuç ortaya koysun gibi bir şey aslında. Tam olarak da bu. Peki bu noktada ee, tasarım grafik tasarımcıların böyle bir sorumluluğu oldu böyle bir bilinci oldu diyelim ki ve bununla ilgili bir takım adımlarda bulundu adımlar attılar ee, müşterilerin yani o işten para kazanıyorlar neticede grafik tasarımcılar o konuda müşterilerin bakış açısına yönde yani onları bu konuyla ilgili kabul ettirmek mümkün olabilir mi nasıl bir yol ee, izlemek lazım müşterilerin şöyle bir motivasyonu olur bu konuda ee, içerik olarak Sonuçta iyi niyetli bir yaklaşım. Dolayısıyla niçin karşı çıksınlar? Hı. Ama ekonomik olarak bu biraz zor bir şey hı hı. şu anda. Neden zor? Geri dönüşümlü kağıtlara ulaşım kısıtlı. Çünkü fazla seçenek yok. Hı. İşte e, olanlar pahalı. Hı hı. Matbaalarda dolayısıyla çok fazla seçenek yok. Yurt dışından getiriyorlar. Talep üzerine getiriyorlar. Bunlar fiyatları arttırıyor. Aslında ekonomiye dayalı hı hı. bir sıkıntı var burada. Hı hı. Bu talepler... Ee, dolayısıyla çok da sıcak karşılanmaz müşteri açısından böyle baktığınızda. Ama ben şöyle düşünüyorum bunu. Tamam bir dönüşümlü kağıttan üretemeyi olabilirim bir tasarımcı olarak. Hı -hı. Ama öncelikle e, bunu önermek benim görevim. Hı -hı. Eğer yani kimşeri bunu pahalı buluyorsa o zaman üretmeyiz. Ama ben birinci adımı atmış olurum. Hı -hı. İkinci adım neydi? Ben ölçü konusunda mantıklı bir ölçü seçerek de zararımı aza indirgeyebilirdim. Bu evet. müşteriyi hiçbir şekilde etkilemeyen bir şey. Hı hı. Dolayısıyla bunu yapabilirim. Yani yapabileceklerimiz iki şekilde aslında. Birinde müşterinin evet onayına ihtiyacımız var ama diğerinde yok. Hı hı. İkisini de deneyip birincisinde işte dediğim gibi diğerinin onayına ihtiyacımız olmayan şeyleri yaptığımızda hı hı. Diğer tarafta da bunu önerdiğimizde bir tanesi reddeder ama bir tanesi kabul eder çünkü onun da bu konuda bir hassasiyeti vardır. Ve evet. Ve belki evet ben iki kuruş fazla ödeyebilirim. Ya da bu hassasiyet Zaman oluşur. Ben bu beni ileri götürür der. Hı hı. Mesela işte böyle dünya markaları var sonuçta. Şu an örnekleyeceğim bunları iseniz. Isim. Bu yöne dönmüş yüzünü çevirmiş ve bundan da. Dolayısıyla kendi reklamını daha da iyi yerlere getirmiş olan markalar da var. Bunu görebilir ve dolayısıyla bunu göze alabilir daha fazla para ödemeyi. Hı hı. Bunu yaptığında da uzun vadede, kısa vadede değil ama uzun vadede aslında bu ekonomik değerler dengeye gelecektir. Yani şu anda biraz şey olduğu için, e, popüler olmadığı için daha pahalı. Yeterince değil evet. Yani evet. yine yine de bazı markalar tabii ki şu an isim vermeye hiç gerek yok ama birçok insan da biliyordur. Yavaş yavaş e, bunu kendi kurumsal kimlikleri de gereğince aslında bu noktaya doğru evrilmeye başladılar çok yavaş bir şekilde diyeyim. Evet, Ülkedeki e... markalar biraz daha bunu kolay yapıyorlar. Büyüklere de daha rahat. Hı -hı. De daha çok netfler olduğu için zorundalarda aslında. Yani. Dünyada böyle bir sonuçta yeşil uyanış diyebiliriz buna. Böyle bir şey var. Hı hı, evet. ee, bunun dışında şey konuştuk hep. E, üretim kısmıyla ilgili konuştuk aslında. Hı hı. Tasarımın bir de tasarım olan kısmıyla ilgili de bu konuya değinmek lazım. Çünkü hı hı, tabii. sürdürülebilir grafik tasarım dediğim şey sadece malzeme haline gelmiş hali, üretilmiş hali değil de fikir aşamasında da e, önemli. Nedir? Grafik tasarım insanlara mesajları daha kolay iletilebilen daha çok insanın bir konuya ilgisini çekebilen bir mecra aslında. Hı. Bir tasarım alanı daha doğrusu. Hı hı. Dolayısıyla bizim bu çevre konusunda ya da başka sosyal konularda farkındalık yaratmak için de e, sürdürülebilir tasarımı kullanmamız gerekiyor. Yani bunu sadece ürettiğimiz malzemelerin seçiminde değil bir de kendi ajansınız var ise özellikle hı hı. E, yardım için işte doğa derneklerine ya da bulunduğunuz e, yerlerdeki sadece insanları aydınlatmak için bile olabilir. Hı hı, Bir tasarımcı hı. olarak bireysel olarak mahallendeki insanları e, farkındalık sağlamak için de olabilir. Afişler üretebilirsiniz sonuçta. Hı hı. Yani içerik anlamında da... Bir, bir şekilde adım atmak gerekiyor. Hı. Evet, adım atmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bizim bir sorumluluğumuz var. Neden bir sorumluluğumuz var? Çünkü biz iletişim kuramları diye dersler alıyoruz. Koca evet. koca işte laflar <gülüyor> ediyoruz. Evet. İnsanları, kitleleri değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. reklamcılar olarak. Hı hı. İşte ödül törenleri, festivaller yapıyoruz. Kendi kendimizi onur ediyoruz. Kutluyoruz. Çünkü çok büyük <gülüyor> elimiz var. Evet. Ee, reklam alanında ihtiyaç yoksa bile ihtiyaç yaratma üzerine reklam fikirleri geliştirebiliyoruz. O evet. zaman bunu sosyal konularda da yapabiliriz. Kesinlikle çok doğru bir şey söyledin. Evet. Bu kadar şey yapılıyor. Neden bu konuyla ilgili olmasın? Çok yani çok çok aynen. doğru. Çok haklısın. Peki bu işin bir de e, aslında birazcık da değindik ama bize düşen tarafı da çok büyük aslında ee, dediğin gibi. Yani belki de o birçok şeye, o cafcaflı görünen şeylere tav olmamak ve e, bir, hep bir adım geride durup düşünmek, bir soru sormak gerekiyor değil mi? Bir şeyi almadan yani önce. güzel olan şey illa, işte şey olan değildir, süslü olan değildir. Hı hı. Sade bir şey de güzel olabilir. Tasarım yapılmış bir şey ise eğer o zaten güzeldir. Hangi malzemeyle yapıldığına çok bir önemi yok aslında. Adam gibi düşünülerek işin içeriğine uygun yapıldıysa zaten hı hı. güzeldir. İlla onun kalın kağıtla ya da varaklı bir şeyle basılmış olmasına ihtiyacımız yok. Hı hı. şartlarda. Hı hı. Dolayısıyla tüketici olarak biz de bir şeyleri alırken e, bunları göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin ben e, iki hafta önce tavuklarımız yumurtadan kesildi. Tilkiler yedi. Aa, <gülüyor> <adiyan>. Gözüm <kırptı. gülüyor> Evet. Başımız sağ olsun. Başınız e, sağ olsun. Evet, aynen, evet. Dolayısıyla yumurtamız kalmadı. Ve bizim bir bebeğimiz var. Hı -hı. E, yumurta almak üzere organik yumurta şehire inip markete gittik. Hı -hı. Orada aldığım yumurta ambaları şuydu. E, bildiğimiz normal o kartondan yapılma Hı -hı. Yumurta şeyi, ambalajı. Hı -hı. Dışında bir tane karton şey var, e, kemer gibi. Ekstra bir. Hı -hı. Ekstradan. Hı -hı. Onun üzerinde bir baskı var işte. Logosu, hı -hı. Zıvır, organik, yürümüş falan filan bilgileri yazan. Hı -hı. Bunun da dışında bir de jelatin of. vardı. Bu bir organik yumurtacının ambalajı üstelik. Hmm, çok, evet. Çok çok önemli yani, bir şey. Ben mi? bir tüketici olarak bunu o sırada aldım çünkü orada başka bir şey göremedim. Hı hı. Ama ne yaptım? Bunu hemen not ettim. Hı hı. Ve bizim işte yapmamız gereken şey şu, onların iletişim bilgileri var. Telefon açıp, işte böyle böyle ben bir ürün aldım sizin markanıza ait. Fakat siz organik üretici olarak böyle bir ambalaj yaptırmışsınız. Ben hı hı. bunu hiç tahsis etmiyorum. Dedim. Gönlüm ister ki şöyle olsun gibi. Hı hı. İşte bunları iletmek. Çünkü aslında satın alıcılarının gücü çok fazla. Yani sonuçta onlar biz alalım diye yapıyorlar bunları. Tabii öyle evet. Böyle Doğru. <gülüyor> biz, biz onları yönlendiriyoruz. Da onları çok güzel yönlendirebilir. Bu kötü bir şey de değil istedim. Bu iyi bir şey. Marka açısından da iyi. Sizin seveceğiniz bir şeyi yapmak onları da mutlu edecektir. Yani öyle düşünün. Evet kesinlikle. Doğru yani bir, bir, bir parça düşünüp bir iki soru sorup hemen ardından ufak da olsa bir adım atmak çok önemli. Çünkü bunlar bu kadar yoğun geçen koşturmalı geçen hayatımızda bazen belki bizi yoran şeyler oluyor. Bir telefon açmak veya bir o kadar iş arasında bir yere mail atmak. Ama çok aslında ufak bir vakti alıyor ve önemli bir adım gerçekten. Yani önemli bir farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Bir de çok ilgilenildiğini haklısın. gördüğünüzde siz de mesela mutlu olabilirsiniz. Evet, <gülüyor> <Bir> şey <gülüyor> doğru. Karşılığında bir değişimi yarattı diye. Bu da ikinci bir iyilik şeyi olabilir yani. Evet. Kaplaması diye. Evet, çok haklısın. Nasıl böyle böyle. Böyle böyle, böyle genişleyecek. Ama inanıyorum ben. Yani poşet kullanmamak mesela çok önemli. Evet, bunu hep her fırsatta dile getiriyoruz. Çantalar yapsalar ve biz de onları kullansak niye hani poşet, kök, Evet işte plastik. Petrol bazı şeyler üretiliyor. Çünkü alışkanlık bazı şeyler sorgulanmadı. İlla da kötü niyetten olmuyor. Tabii ki, tabii ki. Evet. sorgulanmıyor ve devam ediyor üretilmeye. Hı hı. Hı hı. Evet çok haklısın. Hep de bu bizim dile getirmeye çalıştığımız şey gerek radyo programlarımızda gerek e, sosyal medyada. E, Kübra bu konu bitmez galiba. Yani aslında biter de bitmese keşke. Hep konuşsak bunları. <gülüyor> çok önemli şeyler söyledin gerçekten. Yani özellikle soru sormak ee, ve bir durup düşünmek çok çok önemli bu e, noktada çok teşekkür ederim İyi, teşekkür katıldığın de, için vakit ayırdığın de, için bu konularla zaten <gülüyor> programlarımız hep bu e, çerçevede zaten devam ediyor o yüzden yürek ferahlatıcı gerçekten <gülüyor> çok teşekkür ederiz biz de devam etmeye devam edeceğiz <gülüyor> inşallah <gülüyor> e, eline koluna sağlık sana kolaylıklar diliyorum orada tasarımlarında ve müşterilerine olan ilişkilerinde Eee <gülüyor> tavuk yeni tavuklarda herhalde olacak mı şu an tavuğumuz yok galiba. İnşallah evet, bir tane olur. Bir tane. Ta ah, <gülüyor> Hayır. Olacak inşallah. inşallah. Tekrar aile kuracağız ona Büyük bereketler diliyoruz. E, görüşmek <gülüyor> üzere. Sevgili dinleyiciler, e, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.